Bugün 29 Aralık 2017 2017'mizin son cuması Hayırlı cumalarınız olsun sevgili dostlar Hayırla dolu cumalarınız olsun Kısacık bir dua ile dolan Uzun uzun hayırlarla inkişaf eden Ömürleriniz günleriniz olsun Eşlik edip lütfeder misiniz? Nesteğfirullah, Neste'izu billah, Bismillah, Velhamdülillah, Vesselamu ala Resulillah. Her yenimiz, eskimizden hayırlı olsun. Her gelecek, geçmişimizden kutlu olsun. Her yarın, bugün ve dünümüzden kutlu olsun. Her öğrendiğimiz, unuttuğumuzdan hayırlı olsun. Her tanıştığımız, Ayrılanımızdan iyi olsun. Her yüznümüz ve kederimiz son bulsun. Şifa bulmamış hastalığımızı bırakmasın Allah. Deva bulmamış derdimiz bırakmasın Allah. Çözüme ulaşmamış sorunumuz bırakmasın Allah. Kabul edilmedik duamız... Affedilmedik günahımız, örtülmedik hatamızı bırakmasın Allah. Ömürlerimizi hayırlı, uzun, uzun, uzun, mutluluk, neşe ve afiyet içerisinde bereketli kılsın Rabbimiz. İşlerimizi haramdan, faizden, kumardan, içkiden, zinadan, yalandan, yanlıştan, dolandan, hileden uzakça, Helalin şeref ve bereketiyle onurlandırarak daim arttırsın Allah. Okuyanımıza okulunda başarı versin. Çalışanımıza işinde isabet versin. Gayret ve hedef içerisinde mücadele edenlerimize hayırlı olanı tercihde ve ona ulaşmada irade ve kolaylıklar versin. Medine'de Allah Resulü'nü selamlamayı, Kabe'de duvarına yüzler sürebilmeyi, Kudüs'te, avlasında soluk alabilmeyi, ihsan etsin Allah. Mekke gibi kutsal, Medine gibi mübarek, Kudüs gibi, bereketli, hayırlı, şerefli kılsın bizi. Daim iyilerle kuşatsın çevremizi. Daim, daim, Güzel gönüllülerle Hem hal kılsın bizi ilmiyle, ameliyle Edebiyle, ahlakıyla Zarafetiyle, inceliğiyle insanlığıyla, ihsanıyla Gülen yüzüyle, tatlı sözüyle Dert veren değil, dert açan Hüzün katan değil, neşe katan Ömür çalan değil, ömür katan, iyi, güzel, hoş insanlarla emhal kılsın bizi. Bekarlara hayırlı eş, evlilere mutlu yuva, evlatsızlara salih, saliha evlat, evladı olanlara hayırlı evlat ihsan eylesin Allah. Bugün 29 Aralık 2017, mübarek cuma vakti dua ediyoruz gönlümüzden dilimize yansıdığı kadar nefsimiz için ve gönlümüzde ve zihnimizde yer ettiği için şu duayı gönderdiğimiz dostlarımız siz kıymetli arkadaşlarımız için Allah için birbirimize gösterdiğimiz muhabbet hatırına Allah sevdiklerinin arasına katsın bizi şu geçici kısacık dünya hayatının sonunda keşkelerle baş başa bırakmasın bizi Hayırla ve hayır içerisinde ömürlerle ömürlendirsin. Bir kısa ömre sığdırılabilecek en büyük başarılarla bizleri şereflendirsin. Maddeten ve manen, dünya ve ahiret namına her türlü hayırla şereflendirsin bizi. Yatsı sonrası vakti hatırına, Teheccüd vakti hatırına, Seherde öten kuşların zikri hali hatırına, Sabah namazının vakti hatırına, Cuma'nın müstecap anı hatırına, şu 29 Aralık 2017'de Rabbim senin katında kabul görecek ne dua varsa onların hatırına kabul et duamızı. Varlığının kudretiyle anlık bir zaman için bile bizi bırakmadığın için nefes alıp hayat sürebiliyoruz. Rabliğin, izzet ve Kerem'in hatırına. Lütfetmiş olduğun yücelik ve zenginlik hatırına her alan ve sahada daim anlık bize olan hükmün hatırına bizi başarılı eyle. Dünya hayatının sonunda اشهدوا اللا ilahe illallah واشهدوا enne muhammeden abduhu ve resulü diyerek imani kamille emaneti sana teslim ederken geldin mi kulum hitabına lütfunla dolu dolu geldim Allah'ım diyebilmeyi. Ben senden razı oldum kulum. Şimdi sonsuza kadar mutluluk yurdü cennetlerde sevdiğim peygamberler, salihler ve ailenden kıymetlilerinle birlikte sonsuza dek mutlu ol diyebileceğin bir hayat ile şereflendir bizi. Vatanımızı, milletimizi, bilad-i İslamiye'yi tüm masum ve masumları kur Allah'ım. Yüreğimizin meşguliyetini karı bulutlar gibi dolduran dert ve afet, sıkıntı ve musibet, vesvese ve vehim ne varsa, her şeyden, her şerden, tüm varlıklardan sana sığınıyoruz. Seni seviyoruz ya Rabbi. Sen de bizi sev. Sen bizi sev. Yeter ki sen sev. 29 Aralık 2017'de Cuma'mızın bayramına bu sevgi kıl Allah'ım. Amin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. El Fatiha.